Onun için ü Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem buyururlar ki: <gülüyor> "Men tavatta yavmel cum'ati fe ni'metu biha ve men ghasala fel gusl afdalu kema kâl." Ne güzel bir işle bulunmuş, Rabbine güzel hoşnut etmiş olur. Ama guslederse bu daha fazilettir. Hazreti Ömer bunu bil, Osman bunu bildiği için guslün sadece faziletten ifaret olduğunu bir sünnet bulunduğunu müdrik idi, onun için abdestle gelmişti. Bununla beraber hüşkar-ı sahabi, adab-ı şeriatta dahi mümin kardeşini ikaz ediyor. Nerede bunun kutsu diyor. Belli bir zaviyeden, ibadet taata baktırmak için bu misalle içinize geldim. Ve meseleyi size intikal ettirirken de ikaz edilecek noktada durup, nokta koyup ikaz ettim. Bizim cemaatımızın tansiyonunun götüreceği şey değildir.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 Onun için devrimde bu mevdudaki muallece değişik oksijici mahiyette dem ve damara dokundurmadan olmalıdır. Haşa ben burada her vesile ile kudve olduklarını ifade ve ilan ettim. Biyyi mi ksedeytüm Sözüyle kendilerini anlatmaya çalıştım. Asabı kiramın tarzı hareketinden başka bir harekette bulunun demiş olmayayım.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 Zafil ve mütekebbîr ve aynı, aynı zamanda mağrûr bir hava içinde olduğundan ne onun yüzüne ne de adına bakacak alim yoktu. Bir aralık gözüm yüzüne ilişince gözden bana doğru dönmüş, dikkatle beni süzdüğünü gördüm. Bana aynen elini kaldırdı şöyle dedi, ulan sen ne olmuşsun öyle dedi, babanın oğlundan mı bahsediyorsun, Allah'ın rezuludur o diyordu. bile sarsıldım.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 Yine sarsıldım. Sarsıldım ama Allah kalbime yine lütfetti, inayet etti. Reaksiyon göstermedim ona. Bu hakikatı kabul ettim. Kabul ettim, Allah senden ebediyen razı olsun dedim. Bir daha tövbeler tevbesi Ömer'e deli dolu demek mi? Koparırım o dilimi kökünden, Ömer'e deli dolu demek mi? Bununla şunu anlatmak istiyorum size.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 Bizim içimizde rahatsızlıklar baş gösterecekti. Çok zordur bu mesele. Keşke bir arkadaş edinsek de kusurlarımızı sonuna kadar ile selahiyetler kılsa konu. Yüzümüze kusurlarımızı söylese ve yüzüne kusurlarını söyleyiversek onun. Böylece kendi kendimizi kontrol etsek. Sabit Topya gün kendi kendini kontrol ediyordu. Abdest aldım camiye geldim. Nerede bunun hususu diyordu, o da sesini çıkarmıyordu. Bir başkası kalkıp ona diyordu ki, sen sırtındaki gömleği nereden aldın bana verdiğin kumaştan bir gömlek çıkaramadım. Halifeye, devlet reisine bunu söylüyordu. Bu o da bundan rahatsız olmuyordu. Belki o gömleği nereden aldığını makul şekilde anlatıyor. Tereddüt ve şüpheye düşen müminin kalbindeki tereddüt ve şüpheyi izah ediyordu. Biz bir girizgâh yaptık, Cuma'dan çıktık buraya. Kusurlarımızın, seyyihatımızın hatırlatılması mevzuundan çıktık. Asıl meselemize gelince Cuma cemaat namazıdır. Cuma camidir. Ve biz ona gelirken en nazik, en nazik şekilde gelecek, en nazik elbiselerimizi giyecek, en güzel kokulardan üzerimize dökmüş burcu burcu kokularla, meleklerin veran ve cevelan ve deran gelecek Rabbimize karşı ubudiyetimizi bu hava içinde takdimen çalışacağız. Allahu Teala ve tekazzâz hazretleri yar ve yardımcımız olsun. Tevfik-i nibselere yar eylesin. <Gülüyor> Cuma âlemin yaratıldığı altı günün son günüdür. Büyük âlemde günler devirler halinde kendisini gösterir siz isterseniz onu jeolojik devirler olarak ele alın. İstersek bütün jeolojik devirleri bir tek devre irca edelim. Göklerin ve yerin yaratılması, küre ardın insanın sakin olabileceği sükne haline gelmesi, hayata vesile olabilecek veya hayatın devamına müsait olabilecek hale gelmesi anına kadar geçen ilahi altı gün var.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 Veya makru âleme tayin buyurduğu günler içinde altı günde insanın yeryüzünde yaratılacağına kadar işi sürdürdü ve yaptı. Binbir cilve, binbir Esma'nın binbir cilvesini gösterdi. Ve Cuma bu günlerin sonuncusu oldu. Son gün Cuma'ydı. Binaenaleyh, dikkat buyurun. Cuma, Hz. Esma-i bir maket noktasıdır. Büyük âlemde yaratılan her şeyin, yeni ifadesiyle belli bir günde odaklaştırılmasından ibarettir. uzun bir beş günde veya altı günde, icraat ilahi olarak makru âlemde ceveran ve deveran eden, her şeyin belli bir noktada odaklaşmasından, fihristleşmesinden ibarettir. Nedir bunun manası?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 Onun içindir ki bahri kainat efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem cenab-ı akın rüyetine vesile olan cuma namazını zeval vaktinde kılmayı Allah'ın emriyle tayin buyurmuştur. Zira zeval vakti güneşiyle bir hakikati anlatmaktadır. Le terauna rabbakum kama terauna şemsa fiz Öğlen zeval vaktinde güneşi gördüğünüz gibi Rabbinizi göreceksiniz. İşte o dakikada Rabb'e teveccüh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 Bir arıya gelme medeni bir tab olmanın muhtezasıdır. Onun içindir ki daha Müslümanlar Medine'ye gelmeden oradaki ilk Müslümanlar Esad ibnü Zürare'nin imameti altında cuma namazı kılmışlardı. Kabib ibn Malik gözleri görmediği devirde dahi o Tebuk'ta geriye kalan Uhud'da da Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yaralanıp Bihende'nin içinde beklediği an ilk defa görüp ilan eden Kabib ibn Malik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 Hayatının sonuna kadar Allah ona merhamet etsin, diyordu. Daha sonra Mus'ab İbn-i Efendimiz tarafından yazılı emir gelince, Hz. Mus'ab'ın orada Cuma namazı kıldırdığını görüyoruz. Bundan anlıyoruz ki bir arıya gelme bir zarurettir, ictimai bir zarurettir. Bir arıya gelme, Cuma'da ibadet etme, dufturu vizanlarla Cuma'dan sonra konuşma, dertleşme,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 Yaşamayı kendisinden dilediğimiz cumayı yaşamaya bizleri muvaffak etsin. Rızasından ayırmasın. Tövfikini yar etsin. Billahi teala el Fatiha. Elhamdülillah elhamdülillah. Elhamdülillahi'llezî hedânâ le hâzâ. Ve mâ kunnâ le nehtedî leûlâ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 يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذلوا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون صدق الله العظيم وبلعنا رسوله النبي الحاشني الكريم Muhterem Müslümanlar! Biz Cenab-ı Hakk'ın bize lütfedeceği ihsanlardan, O'nun göstereceği yolda istifade edebileceğiz. Biz kurgu huzura, O'nun gösterdiği yolla müşerref olacağız. Biz fahri kainat efendimizin şefaat uzmasına, onun getirdiği yol ve Allah'ın emrettiği emriyle vasıttığı esasat içinde ancak vasıl olabilecek mazhar olabileceğiz. Kurtuluşumuzu, insan olmamızı, kalp ve ruhumuzla intikaf etmemesi, baki ve sermedi alemlere layık hale gelmemesi, murat buyuran Hazreti Allah. Buraya bizi götürecek yolu vazgeçmiştir. Bu şehrahın adı sırat-ı müstakimdir. Sırat-ı müstakim, erkanı çok olan bir yoldur. O yolda yürürken yapılması gereken şeylerin çokluğu karşısında ümitsizliğe düşmeden yaşayan insanlar maktuba maktuda nail ve vasıl olacaklardır. Cennete giriş bu yolu yaşamaya bağlı. Resul ü Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'dan istifade ediş, bu yolun erkanına, riayete bağlı. Cenab-ı Hakk'ın bütün güzelliklerin medarı ve menbaı olan cemali ve kemalini müşahede etme bu yolu erkanıyla yaşamaya bağlı. Bu yolu erkanıyla yaşamak çok kolay değil. Bu yolu erkanıyla yaşamak çok ağırdır. Fakat müminler, Müslümanlar bunu hafifleştirecektir. Ve inne hâle kebîretün illâ halel hâşiîn sözüyle namazın bir kısım vicdanlar üzerindeki ağırlığını anlatan Hazreti Allah, kalbi haşyet, saygı ve hudû ile meşbu bulunan kimseler bu mevzudan müstesna olduklarını ifade etmektedir. Yol adab ve erkanı çok bir yoldur. Ama insan bu yola baş koymuş, Hakk'a gönül vermişse Allah'ın tevfikiyle, rahatlıkla yaşayacaktır. Bu yolun erkanından mühim bir rüksünü bugüne kadar arz etmeye çalıştım. Namaz, sefine dinin direği onunla yürür. Namaz, pusula gibi mümine gideceği yolu gösterir o sefinede. Namaz müminin süllemi Miraç yaptıtmak için bir ucu Allah'ın elinde, bir ucu onun elinde Hablül metim. Namaz müminin elinden tutup muhtedasının arkasında el pençe divan durmaya götüren bir ibadet şekli. Ve namazın en muzecihul hatası bugünkü dersin mevzuu Cuma. Cemaat halinde Maşaryi vicdanın heyecanı ve helecanının ifadesi Cuma namazını kılmak. Fahri Kainat Efendimiz İbn Hacer'in ifadesine göre Mekke'de Cuma namazıyla mükellef kılınmıştır. Bu büyük bu dev imam. Muhakkak ki söylediği sözler için bir mesnet vardır ama fakat umumun anlayamayacağı bir şey de zahirdir. O da şudur şartları bulunmadığı bir yerde, edası mümkün olmadığı bir yerde, Allah'ın teklifinin manasını anlamak mümkün değildir. Resul-ü Ekrem şartlarına ait olmadan Cuma namazı kılamayacağı belli iken, olamadığı için o şartları ait kılamayacağı belli iken, Allah niçin Cuma namazını kılmakla onu mükellef kılar, işte bunu anlamak mümkün değildir. Bizim bildiğimiz bir şey vardır. Mekke'de bir kerecik olsun resûl Ekrem Cuma namazı kılmamıştır. Ve ilk Cuma namazı Kuba mescidinden ayrıldığı gün olmuştur. Bundan biz anlıyoruz ki Cuma namazı cemaatli, cemaatleşmiş olmanın namazıdır. Öyleyse cemaatleşemeyen kimselere Cuma namazı farz değildir. Cuma bir imam bir de tebaa ister. Cuma bir imam, bir raiyet ister. Cuma hakka gönül vermiş mihrapta bir zat tedbir ve tedbir eden, arkada hakkı dinleyen ve ona inkiyat eden bir cemaat ister. Cuma cemaat namazıdır. Cemaatlaşamayan kimseler Cuma namazı kılamazlar. Yani onlar Taife-i Nisa ve Taife-i İbad arasında, esirler arasında, hastalar arasında yerini alan bir cemaat haline gelmişlerdir. Cuma imaret ister, Cuma imamet ister, Cuma tebaa raiyet ister, Cuma cemaat ister. Onun için Fahri Aynat Efendimiz Mekke'de Cuma ile mükellef değildi. Medine'ye yol açılınca, Resul-ü Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem hicretle memur kılınınca Kuba'denan mübarek yere gelince pazartesi, salı, çarşamba, perşembe orada kalmış. Kuba mescidini orada inşa buyurmuşlardı kendi elleriyle. Temeli atılan ve bir seviyeye getirilen bu mescid daha sonraki ilave ve tahavvülleriyle bugünkü halini almıştır. Oradaki bir namaz bir umreye mukabil tutulmuştur. Ve Fahri Kainat Efendimiz her cumartesi gider Kuba mescidinde namaz kılarlardı. O günden bugüne de bu iş mesnun kılılmıştır. Allah gidenlere nasip etsin, gitmeyenlere de orayı gitmeyi nasip ve müyesser buyursun. Dört gün Kuba'da kaldılar. Kuba halkının, Medine halkının etekleri mücevherlerle doldu. Cuma günü ayrıldılar, Salim İbn-i Avf oğullarının vadisine geldiklerinde Cibril haber getirdi ve Allah Resulü orada Cuma namazını kıldı. Kuba'ya giderken size gösterirler ilk Cuma namazı kılınan yeri. Zira Resul-i Ekrem artık bir tebaa bulmuştu, açıktan açığa şairden olan Cuma namazını ilan etme imkanına sahip olmuştu. Kuracağı site devletin sınırları içine girmişti, orada sikkeyi o kesecek, Turayı o basacak, cemaat onu dinleyecek, o imam olacak, cuma kıldıracaktı. İmamlığını ilan edebileceği mevki ihraz edince, cemaat olarak arkasında el pençe divan duracakları bulunca, Allah cuma namazını fiilen fark kılmıştır. Daha evvelkiler mesnun vahiyet, vaziyette eda ediliyordu. İlk cuma namazı kıldı. Müminler sevinç, sürur ve huzur içinde Medine'den içeriye girdiler. Medine'den içeriye giren Fahri Kâinat Efendimiz'in yapacağı ilk işte misafir olduğu haneye yakın yerde bir kısım yetimlere ait bir harabe alıp mescid yapma işi oldu. Ve bademe ondan sonra cuma namazları orada devam etti. Biz oraya Mescid-i Nebevi deriz, Ravza'yı tahir ederiz, ne dersek diyelim zıyk-ü el oranın hakiki mahiyetini hiçbir zaman anlayamayız ve anlatamayız. Mekke mukaddes olsa bile, Kabe insanlığın ve meleklerin mihrabı olsa bile, resul Aleyhisselatu Vesselam'ın yattığı yerin toprağıyla dünyada hiçbir yerin toprağını satmak mümkün değildir. Cennetten mi gelmiştir? yoksa nur-i ilahiden hususi mahiyette mi yaratılmıştır, ne olursa olsun O'nun mahiyeti bizim için meçhul, biz ise bir kısım evsafla O'nu kıyamete kadar ifadeyle ittifa edeceğiz. Ravza-i Tahire'yi barındıran mescid, Yüce kaddes Mescid. Şedd-i Rihal üç mescide yapılır, Allah Resulü buyuruyor. Buhari Müslim ve Ahmet Hanbel'in müsledinde. La teshadu al-Rihal illa ila 3 mesajda. Al-Mesjid al-Haram, ve mesjid hađa, ve mesjid al-Aqfa, al-Kamqa. Yüce ve yüksek bir mesjidte namaz kılayım diye yolculuk meşakkatına katlanılmaz yer yüzünde mesjidte namaz kılayım diye üç mescid için o meşakkate katlanılır. O istikamette Mahalik istiham edilir ve tehalük gösterilir. Birisi Mescid-i Haram birincisidir. İkincisi Mescid-i Nebevi Ravsa-i dediğimiz yer. Üçüncüsü Mescid-i Aksa, bugün bizim elimizde değil, Müslümanlığın istiklale kavuşacağı günü, kurtuluşu beklemektedir. Bir Selahaddin, bir Fatih beklemektedir Mescid-i Aksa. Müminler Mescid-i Aksa'ya gidememekte niyet etseler bile, Allah Resulü'nün teşvik buyurduğu mescidden namaz kılamamakta sevabı bin olsa bile, boynu buruk müminler, ezik ve zelil müminler, mescidi Aksa'da namaz kılmadan mahrum edildiler 20. asırda, fakat bu derdi müdrik değiller müminler. Üç mescide şeddiri hal yapılır. Allah Resulü ferman ediyor, bunlardan bir tanesi Mescidi Nebevi. Mescidi Nebevi'ye kendileri hal yapılır. Zira o mescitte ustabaşı ve üstad, beşerin ustabaşısı ve üstadı resul Ekrem aleyhissalatü vesselamdır. Evet. Parisli Selman'la Habeşli Bilal'le sırtına alıp taşıyan Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselamdır. Ammarla beraber elinde harç çıkaran, kürek taşıyan, manivela bulunduran Resul ü Ekrem aleyhissalâtu vesselâm'dı. O mescidin temeli takva üzerine atıldı, hayır üzerine tesis edildi. Orada kılınan bir rekat namaz, iki rekat namaz, sahil yerlerdeki yüzlerce rekat namaza muadil sayıldı. Mescid-i Nebevi, Allah kıyamete kadar paydar kılsın, kafir, facir ve fasık elinin oraya, oraya kadar uzanmasına imkan ve meydan vermesin. Bu gün için temiz gördüğümüz o yerler hiç olmazsa 20. asırda Allah kirletmesin, bize ikinci defa kanalatmasın. ağlatmasın. ü Ekrem ilk yaptığı şey Mescid-i Nebevi inşa oldu. Yaptı ve cemaatine hutbe irad ediyordu. Cemaat derken Cihanı feth eden o ilk ordular zannetmeyin binlerce, on binlerce, yüz binlerceydi. Mescit yapılıp da içine Resul-ü Ekrem'i dinlemek için giren sahabenin radiyallan sayısı Bedir'de görüyorsunuz 313'ü geçmiyordu. Yani sizin ölçünüz kadar Resul-ü Ekrem'in karşısında onu dinleyen bir cemaat vardı. Böyle muhteşem bir mimberi yoktu caminin. Muhteşem sütunları ve direkleri yoktu caminin. Bir tarafı kerpiçten ve çamurdan, üstü hurma elyafıyla yapıyla kapatılmış, yağmur yağdığı zaman aşağıya iniyor ve ortalık çamur oluyordu. Resul-ü Ekrem başını secdeye koyduğu zaman kalkarken çamurla beraber kalkıyordu. Yağmurla beraber namaz kılıyorlardı, yağmurla çamurun içinde yatıp kalkıyorlardı. Mütevazi bir mescitti o mescidin minberi de bir hurma sütüğünden ibaret idi. Fahri Kainat Efendimiz, ona dayanır, ona dayanır ve halka hütbesini irade ederdi. Ancak aradan aylar geçtikten sonra, Ansar'dan oğlu neccar olan marangoz olan bir kadını emrettiler. Çocuğuna söyle bana, üç dört merdivenli bir minber yaptın, hütbelerimi onun üzerinden irade edeyim, halk beni görsün ve dinlesin dedi. Minber yapılıp ondan sonra getirilip yerine kondu. O gün bugün Resul Ekrem'i sevenler o minberin yerinde mermer sütundan, mermerden direklere dayadılar. Yine etrafı mermerden bir minber yapıverdiler. O günden bugüne müminler o minberin merdivenlerine ayaklarını, ayaklarını koyma edep say, edepsizlik saydılar. yüzlerinin sürdüler, alınlarını koydular. O günden bugüne onun eliyle konmasa bile ile konan yere minberin konmasına karşı Müslümanlar, el pençe divan durdu ve saygılarını ifade ettiler, dile getirdiler. İlk minber bir hurma kütüğüydü. Hurma kütüğü rakip istemiyordu. Şürüğe ceyana kadar Resul ü Ekrem'in gökten nurla, yümünle, bereketle gelen elinin kendisine dayanmasını istiyordu. Hurma kütüğünün yer değiştirmeye tahammülü yoktu mescid Keren öyle yapılmış ve yıkılıncaya kadar devam etmek istiyordu. Mescidin ne tarafına dokunsaydınız, Resul-i Ekrem'in el ile bünyat o mescidin her tarafından feryat yükselecekti. Ama o asıda sadece kütüğüne dokunuldu onun. Kütüğüne dokunulduğu için feryat-ı figan sadece kütükte yükseldi. Bana öyle gelir ki hurma direklerine dokunulsaydı onlar da feryat edecekti. Hurma elyafına dokunulsaydı onlar da feryat edecekti, Zira hiçbirinin Resul-i Ekrem'in müfarakatına tahammülü yoktu. Kütüğün rakibi minber kütüğün yanına konmuştu. Resul-ü Ekrem vesselam minbere tırmanmıştı. 20'ye yakın sahabe naklediyor. Bu vaka Buhari, Müslim ve kütü kütüba hadisiye de mütevatir olarak nakledilir. Bu vakaya inanmamayı kelamcı açısından ela olacak olursa küfürü melhuzdur, Allah muhafaza buyursun. Sair mucizat gibi değildir, mütevahhidir bu vakat. Resulü Ekrem hudbeden nimberden hudbesini irak buyuruyordu. Kütük edilmişti Cemaat dikkat kesilmiş Resulü Ekremi dinliyordu. Birden Resulü Ekrem'in sesini bastıracak bir ses yükseldi. Her birisi başka şekilde anlatır onu. Kimisi yavrusundan ayrılan devenin feryadı gibi, kimisi inleyen bir insanın feryadı gibi bir sesti derler. Sert öyle yükseldi ki camilerdeye geldi. Halk ona dikkat kesildi. Sert kütüğün bulunduğu yerden yükseliyordu. Dikkatlı dikkatlı tatlı bir kısım sahabi, kütüğün o dakikada içi şak olduğunu dahi kaydediyorlar. Resul-i Ekrem meseleyi anlamıştı. Kutbeyi bırakıp nimberden aşağıya inmişti ve karla huzur içinde kütüğe doğru yaklaşmıştı. Ellerin üzerine koyup bir şeyler söylemişti. Dudaklar depremiş kütüğe vaizde bulunulmuştu. İstersen seni şu mescidin bir köşesine koyayım, çürüyünceye kadar orada kalır. İstersen böyle olarak Allah Celle Celaluhu seni cennette ebedi meyve verecek bir ağaç haline getirsin. İstersen burada dur, istersen başka yerde faal ol, o cennette meyve verecek bir ağaç haline gelmeyi tercih etmişti. Allah Resulü Sıvazatı için de feryadı durmuştu ve şöyle buyurmuştu, ''Eğer intizam etmeseydim, okşamasaydım bu sesi kıyamete kadar duyacaksınız bir <gülüyor> adet. Kütük feryat ediyordu, yerinden kaldırılmak üzere ona parmak dokunulmuştu. Sen şöyle at kenara çekil, yerini mimber aldı senin denmişti. O mübarekate Ahmediye'ye dayanamamıştı. Siz o mescide gidiniz, sonra direğe dokunuveriniz, duvara el atıveriniz, her şeyin feryat ettiğini göreceksiniz. Var ise kulağınız, var ise duyan kalbiniz, idrak eden şuurunuz ve hissiniz, duyacaksınız bunu. Halbuki kütüğün ötesinde, onun eliyle tesis edilen nice şeyler payimal oldu. Kütüğün ötesinde nice şeyler kabu arkasına atıldı, nice şeyler rafa kondu. Canım ve gözüm, gözümün nuru Kur'an'la beraber nice şeyler terk edildi ve arkaya atıldı. Neslimize değil kütüğün, Resul-ü Ekrem'in ağacının kütüğünün, onun adının bile unutturulması teklif edildi. Onun mübarek adı bile unutturulmaya çalışıldı. Peygamberi ve Allah'ı inkar ettirilmeye çalışıldı. Eşya ve hadiseler nasıl feryat ediyor? Mescid-i Nebevi nasıl feryat ediyor? Hz. vesselam'ın eliyle yerine konan şeyler nasıl feryat ediyor? Ehli vicdan olmak lazım ki insan bu sesi, bu sesi duysun müteessir olsun, bu feryadı duysun müteessir olsun, yazıklar olsun bana desin, yazıklar olsun cemaatime desin, yazıklar olsun insanlığımıza desin. Muhterem Müslümanlar, ben Rasûl Vesselamın camisinden, onun cemaatine hudve irad ettiği minberimden, bir girizgah yaparak, bir mahreç bularak bu noktaya çıktım. Asıl meselem il-cuma'dır, cemaattir. Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam yek vahid olan, şuurlu bir cemaat arkasını almak suretiyle, topyekün kulların kulluklarını Miraç mahiyetinde Allah'a takdim ettiği bir gün, şu dakika, şu an, şu lahzalar, o büyük manayı tahammül ve tekellüf etmiş bulunmaktadır. Sizler uyanık kalple Allah'a teveccüh edin. rahmet İlahi'den ümit edilir ki Cenab-ı Hak, duaların geçerli olduğu dakikaya rastlatır ve size de hüsnü kabul gösterir. Zira size şu beşareti de vermeyi düşünüyorum. Yine sahih hadislerde efendiler efendisi ferman ederler. Cuma'da bir an vardır ki, o an içinde Allah'tan insan ne isterse onu verecektir. Bu an için sahabe tabiimle sonra fukaha değişik zamanlar söylemişlerdir. Bana öyle gelir ki o an, tıpkı Kadir gecesi gibi Ramazan'ın içinde oynayıp durmakta ve gezmektedir. Hızır gibi insanlar içinde de arz Arzı idare etmektedir. Siz o dakikayı yaşamak için, cuma günü hiç olmazsa Allah'a karşı teveccühünüz tam olsun. Nebiler, Nebisi ve duası makbul olan makbulin güruhu, O dakika, o anda o mahselleri yakalamış. O anda Allah'a duada bulunmuş ve dilekte bulunmuşlar. Allah Celle Celaluhu dualarını kabul etmiştir. İşte bu anlardan bir tanesi çok fukaya göre hutbede, minberde hudbenin irad edildiği andır. Ki böyle bir an Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in el kaldırıp dua etmesiyle duada, minberde mihrapta duasına icabet buyurulduğu şeklinde tasdik edildiğini göstermektedir. Minberde hudbe irat buyuruyorlardı. İçeriye bedevi girdi kıtlıktan müşteki idi. Ya Resulallah bütün hayvanat ve canlılar vefat ettiler, Allah'a bir dua etmez misin dedi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ellerini kaldırdı ve yağmur duasında bulundu. Sahabi diyor ki Allah'a yemin ederim ki gökte el parçası kadar bir bulut yoktu. Halbuki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem tebessüm ederek minberden inerken saçından sakalından aşağıya şakır şakır yağmur suyu dökülüyordu. Bir hafta yağmur yağdı. Bir hafta Medine'nin vadisinden seller aktı. Bir hafta yollar kesildi. Etasî Cuma yine Resul Ekrem minberde hutbe irat buyuruyordu. Bedevi yine ayağa kalktı. Ya Resulallah sel etrafı bastı. Dua etmez misin Allah duamıza icabet buyursun? Allah Resulü yine anında lahtayı yakaladı. Ellerini kaldırdı. Allahumma havaleyna ve aleyna. Allahum aleyhimize değil etrafımız olsun buyurdu. Sahabi yine yemin ediyor. Medine'nin üzeri hemen anında açıldı, bir cevbe haline geldi. Etrafta bulutlar vardı, gelen herkes yağmurun beşaretiyle geliyordu. Ama Medine'ye artık damla düşmüyordu. Zira damla düşmesin diye birisi elini kaldırmış, gökte bir kısım esrarı çevirmiş, Allah Celle Celaluhu rahmet kapılarını açmış, yükselen bu feryada bu isteğe icaret buyurmuştu. Cuma'da bir an vardır. O anı yakalayıp Allah'a dua ettiğiniz zaman Allah duanıza icabet buyuracaktır. Aynıyla kabul edecektir. Öyleyse teveccühü tam içinde bir cuma geçirin ve Allah'tan istediğiniz şey cuma sizin bütün bir haftanızı tenviresin. Beş vakit namazda aksaklığa meydan vermesin. Başı secdeli vicdanı münevver eylesin. Kalbinize nur serpsin. Sizi maddi manevi paydar kılsın, efkar, emdet ve şeref olan Hazreti Muhammed aleyhisselam, Allah'ın en hapsen el kelim ve ablan dam. Kalam Allah'ı, Malik, Aziz, Alim. Kama, Allahu tebaarak ve Teala fi el kelim. Ve eğer Kuranı okuyorsanız, Allah sizinle olur. Ağud bıllahim, in al şeytanı rejim. İsmillahı الرحمن, il Rahim. Faida qudiyetı salatı, fan teshrufi al arzı, ve bteğu min fadıl ilah. Vazkor ilahı kâtir al, alakum teflihul. Sabık ilahı Barakallahu lana ve li jami'il